Terabih'in suresi Necm 654 Göklerde ve yeryüzünde olan şeyler Allah'ı her türlü noksanlıktan arındırır. Mülk yalnızca O'nundur. Tüm övgülerde sadece O'nadır. Başkası övülemez. Ve O her şeye en iyi güç yetirendir. O sizi oluşturandır. Artık kiminiz kafir, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden biridir, kiminiz müm'indir. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Allah gökleri ve yeri hak ile oluşturdu ve sizi biçimlendirdi. Biçimlerinizi de ne güzel yaptı ve dönüş yalnızca O'nadır. O göklerde ve yeryüzündeki şeyleri bilir. Gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz şeyleri de bilir. Allah göğüslerin özünü de en iyi bilendir. Necm 655 Önceden kafirlerin Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimselerin haberi size gelmedi mi? İşte onlar işlerinin vebalini tattılar. Onlar için acı bir azap da vardır. Bu cezalandırma, kendilerine elçileri açık delillerle geldiğinde, bir beşer mi bize yol gösterecek deyip de küfretmeleri, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmeye çalışmaları ve sırt çevirmeleri nedeniyledir. Allah, muhtaç olmadığını gösterdi. Allah, zengindir, övülmeye en iyi layık olandır. Necm 656 Şu kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden şu kimseler... ...kesinlikle diriltilmeyeceklerine yanlışça inandılar. De ki, aksine Rabbime kasem olsun ki kesinlikle diriltileceksiniz. Sonra kesinlikle yapmış olduğunuz şeyler size haber verilecektir. Ve bu Allah'a göre çok kolaydır. Öyleyse Allah'a, elçisine... Ve bizim indirdiğimiz ışığa, Kur'an'a inanın ve Allah yaptıklarınıza haberdardır. Toplanma günü için sizi toplayacağı gün, işte o gün karşılıklı aldatma, aldanma günü kimin kimi aldattığının ortaya çıktığı gündür. Kim Allah'a inanır ve salihi işlerse Allah onun kötülüklerini örter. Ve onu içinde sonsuza dek kalıcılar olarak altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. İşte bu büyük kurtuluştur. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayan kimseler, işte onlar içinde sürekli kalanlar olarak ateşin asabıdırlar. O ne kötü dönüş yeridir. İsabet eden her musibet, Sadece Allah'ın bilgisi çerçevesinde isabet eder. Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbini kılavuzlar ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve Allah'a itaat edin, elçiye de itaat edin. Artık yüz çevirirseniz bilin ki elçimize düşen apaçık bir tebliğdir. Allah kendisinden başka ilah diye bir şey olmayandır. Artık müminler sadece Allah'a işin sonucunu havale etsinler. Necm 657 Ey iman etmiş kimseler! Şüphesiz eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. O nedenle onlardan sakının. Ve eğer affeder, kusurlarını başlarına kalkmaz, hoş görür ve bağışlarsanız, Bilin ki şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Kesinlikle mallarınız ve çocuklarınız sizi ateşe atabilecek imtihan aracıdır. Allah ise büyük ödül kendi katında olandır. O nedenle gücünüz yettiğince Allah'ın koruması altına girin, dinleyin ve itaat edin. Ve mallarınızdan kendinizin iyiliğine olarak Allah yolunda harcamada bulunun, başta yakınlarınız olmak üzere başkalarının nafakalarını temin edin. Kim de benliğinin açgözlülüğünden korunursa, işte onlar başarıya ulaşanların ta kendileridir. Eğer Allah'a güzel bir ödünç verirseniz, O, onu sizin için kat kat arttırır ve sizi bağışlar. Ve Allah, en iyi karşılık ödeyen,